Bismillahirrahmanirrahim. ve ve ve Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Abu Berkat'ın Şeyhül İslam İbten rahimeallahu'nun yazdığı hadis metnine, fıkıh metnine devam edeceğiz inşallah. Üçüncü, şimdi yeni bir bab açacak. ve yani orucu bozmanın caiz olduğu, mübah olduğu bablar ve kazanın ahkamı. Yani böyle mübah sebeplerle, şeriatın meşru kıldığı sebeplerle orucu bozan bir kimsenin o orucu kaza etmesiyle alakalı ahkam. Babul evvel, birinci bab, babul ül ve sallif sefer. <gülüyor> Yolcuyken, seferi hükmündeyken oruç tutmanın veya orucu bozmanın bab hükmü diye. Biliyorsunuz yani konu seferilik değil. Kaç kilometreden sonra seferlik oluyor. Bunlar ihtilaflı olan, uzun ihtilafın var olduğu meseleler. Farz edelim ki ihtilaf olmayan bir da Avrupa'ya gittik. İşte Mısır'a gittik, Libya'ya gittik, Tunus'a gittik, Suudi Arabistan'a gittik. Yani ülkemizin dışına çıktık, sefere gittik. Sefer mesafesi olan bir yere gittik. Buradayken oruç bozabilir miyiz? Allah ve Resulü bize böyle bir ruhsat vermiş mi, vermemiş mi onu anlatacak. İlk hadis an-Aişet'e. أن حمزته ابن عمرو الأسلمي قال sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabe peygambere dedi ki asumu fi sefer seferdeyken oruç tutayım ey Allah'ın resulü vakane katira siyami çok da oruç tutarmış bu fakan in she tefasum dilersen tut ve in she tefaftir dilersen de orucunu boz ravahu el cemaatu bi senedin sahih, sahih senetle beraber bir cemaat Allah resulünden nakletmiştir وان عبد درضا رضي الله عنه قال, خرجنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد çok şiddetli bir sıcakta Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber bir sefere çıktık diyor Abdullah. Hatta inkâne أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرْرِ. Yani o kadar sıcak ki sıcaktan herkes elini başına koymuş, kapatıyor ki başına güneş geçmesin. Vama fi nacaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ile Rasulullah aleyhisselatu vesselam oruçluydu bu seferde bir senedin sahih Ahmed Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Önceki hadiste Ahmed Bukhari ve Müslimin rivayet ettiği hadiste az önce okuduğum iki hadiste. Vancı şimdi izah edeceğim yani burada hadisleri nasıl edeceğimiz inşallah önce bir hadisleri okuyalım. Vancı birin, "Kan Rasulullah sallallahu seferin." Cabir diyor ki Peygamber sallallahu bir keresinde seferdeydi. Fe raa zihamen ve Yani bir adam gördü ki sıcaktan gölgenin altına geçti, gölgenin. Fakale ma dedi ki bu nedir? Fakale as saim. Bu adam oruçlu ondan böyle yapıyor dediler. Fakale le seminal birr es somu sefer. Seferdeyken oruç tutmak iyilikten değildir. Bir senedin sahih. Ravahu Ahmet ve Buhari ve Müslim. Tabii bunların hepsi cemedilmek zorunda. Bu hadisler cem edeceğiz. dediğim gibi. Önce bir hadisleri bitirelim bu baktı çünkü bayağı bir hadis almış inşallah. Wa Enes'in قال Enes radıyallahu anhu dedi ki: "Kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, falam ya'ib as muftir Resullah'la sefere çıkmıştık. Peygamber sasam aleyhi orucunu bozan kimseyi ayıplamazdı. "Ve le'l-muftiru 'ale's-sa'im." Yani orucu bozan bozmayanı, bozmayan da bozanı ne yapmazdı. Kınamazdı. Yani dileyen dilediğini yapardı demektir. Bir sene din sahih Ahmet, Bukhari ve Müslim de aynı şekilde bunu rivayet etmiş. Ve'ane ibn Abbas radıyallahu anhum ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kharaca minel medineti ve ma'ahu aşaratun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine'den çıktı ve yanında on tane aşaratu alafin on bin kişi vardı. Ve zelike ala rahsi temali sinine ve nisfin min makdemihi el medine. Yani bunların başında sekiz tane 8 tane grup vardı. Medine'den de katılan. Fe sarabe binemme ahu minel muslimin ila Mekke. Müslümanlardan onlara Mekke'de katılanlardan katılanlar katıldılar. Yasumu ve yasumuna hatta izabalağal kedit kedit denen bölge ulaşana kadar ne yaptılar? Oruç tuttular. Wa un beyne Usfana ve Bu iki bölge, bu iki bölge arasında bir su bu diyor. Aftara ve aftaru. Orucu bozdu ve bozdular. Ve innema yukadhu min emri Rasulillah bes bil ahire. Fel peygamberin son emri olarak da bu son emir alındı. Yani bu biliyorsunuz Müslümanların adedi 10.000 kişiye ulaştığı zaman ne zaman? Mekke'nin fethinden sonra. Yani Resulullah hayatının sonuna doğru aleyhissalatü vesselam. Hayatının sonuna doğru olması neyi gösteriyor? Bu peygamberin son fetvası olarak görülüyor. Aleyhissalatü vesselamın son verdiği hüküm ve karar olarak görülüyor. Bu hadisler hakkında ittifak edilmiştir. İlla enne muslimen lehu ma'ane hadisi İbn Abbas min Diyor ki yani bu hadislerin hepsinde ittifak edilmiştir. Yalnızca muslim mana olarak bu hadisleri e, muhalefet etmiştir. O 10.000 zikrini zikretmemiştir. Kendi yaptığı rivayetinde. Ve Amr'in el eslemi ennehu qal ya Resulallah ala Fehal alayi cüna Ben yolcuyken oruç tutmaya güç getiriyorum. Bana bir günah var mıdır? Fakal <gülüyor> hia ruhsatun min Allahı Taala. Oza Allah'dan bir ruhsattır. Yani dilersen kullanırsın, dilersen kullanılmazsın. Femen akada bir <gülüyor> hafhasun. Kim onu o ruhsatı alırsa o ne güzeldir. Wuamen ahab ben Yusufa felajuna hali. Kim de oruç tutmak isterse ona da bir beyz yoktu. Rawa <gülüyor> hu Muslim wal Nasai wa wa qawi al ala fadillatil fadri. Öyle söylüyor Ebu'l-Berekat Rahimahullah, İbni Teymen'in dedesi. Bu hadis diyor, orucu bozmanın daha faziletli olduğuna açıkça delil teşkil etmektedir diyor. Van Ebi Sa'id'in ve Cabir'in, Ebi Sa'id'den ve Cabir'den gelen hadisler kâle, ikisi de dediler ki, Sefername مَا رَسُولَّهِ سَلْسَلْسَا فَيَاسُمُ السَّائِمُوا وَيُفْتِرُ النُفْتِرِ Peygamberle yolculuğa çıktık, oruçlu orucunu tutardı, bozan bozardı. فَلَا يَعِيبُ ala ba'd bir kısmını bir kısmını ayıplamazdı. Revahul muslim Müslim bunu rivayet etmiş sahih bir senetle. Vane bi Said radiyallahu anhu قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. Biz oruçluyken Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sefer yaptık. قال فنزلنا منزلا. Bir yere geldiğimizde, فقال رسول الله aleyhi ve عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى Siz düşmanların olduğu bir sahaya indiniz. Orucunuzu bozmanın sizin için daha faziletli. Bu mücahidler için daha faziletli. Neden? Oruç insanı güçten keser. Savaşta yeteri kadar güçlü olamazlar. Fa <gülüyor> kana bu bir ruhsattı. Fe minna man sami ve aftar. Bazılarımız orucunu bozdu, bazılarımız diyor orucuna devam etti. Fun men azzel menzilen sonra başka bir yere gence fakal <gülüyor> innakum musaddihu aduwukum ve'l düşman olduğu bir yerde sabahladınız. O yüzden diyor bozmak size diyor daha faziletlidir daha kaviydir. Fe kanete azmeten fe aftarna biz diyor azmete yapıştık rûhsata ve orucumuzu bozduk. Fe male kat raaynâ nasûmu ba'de zâlike mâ rasûlullah (s.a.v) fi sefer. Daha sonra biz Resulullah'ın seferde oruç tuttuğuna da şahit olduk. Ravahu Ahmed ve Müslim ve Ebû Davud Bir senedin sahih. Bunlar da sahih senetler beraber rivayet etmişler. Şimdi özet olarak toplamak gerekirse Öyle durumlar olmuş ki seferde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin dilemesini bırakmış. Mesela biz bir yolcular çıkmışız, uçakta burada biniyoruz, Almanya'da iki saat sonra iniyoruz. Bizi yolda yoran bir şey yok, bize bir musibet isabet etmiyor, bizi güçten düşürecek bir durum söz konusu değil. Bize ne caiz orada kardeşler? Orucumuzu bozup iftar etmemiz bize nedir? Caizdir. Ee, aynı şekilde ama cihattayız, Allah yolunda sefere çıktık, olduğumuz yerden... 60 kilometre ileriye gittik çatışacağımız için öyle mi? Ne olmak lazım? Güçlü olmak lazım. Koşmak gerekebilir. Geri kaçmak gerekebilir. İçeri saldırmak için güçlü olmak gerekebilir. Orada da faziletli olanı ve tavsiye edilen nedir? Orucu bozmaktır. Orada da faziletli olan tavsiye edilen orucu bozmaktır. Ama normal bir seferdeyken bir kardeş oruç tutma ruhsatını hani bozma ruhsatını almamış ben oruç tutmak istiyorum. Bundan dolayı Müslümanlar birbirlerini yapmazlar? Ayıplamazlar, kınamazlar. Bakın şer'i hükmü sahabe belirtirken dikkat edin. Biz böyleydik, böyle yapardık dedikten sonra bir yere işaret ediyorlar. Bir kısmımız bir kısmımızı ayıplamazlar. Bu ondan ihtilaf hıkkındandır. Bu onların dindeki derin anlayışlarındandır. Yani bir Müslüman bir hükmü amele dökmek için kendini aldığında, başka bir Müslüman da başka bir hükmü amele dökmek için aldığında bunlar birbirine kınamazlar. Veler ihtilaf da olsa. İctihad konularında, fıkıh konularında, Allah ve Resul'ün ictihada izin verdiği konularda eğer insanlar birbirlerine karşı edebi öğrenirseler o zaman sahabe gibi olmuş olurlar. Ve nitekim gördüğünüz üzere nasların bir kısmı sanki terk etmeyi daha faziletli sayıyor, bir kısmı sanki bozmayı daha faziletli sayıyor. Öyle mi? Sahabe nasların delaletinin zanni, ictihadi olmasından dolayı herkes kendi nazarındaki kendi ictihadındaki görüşü aldı, hükmü aldı. Onunla amel etti ama hiçbiri birbirini yapmadı kardeşler? Kınamadılar. Dolayısıyla gerek namaz kılma şekillerimizde, gerek orucun, gerek diğer bazı amellerin şeklinin farklılığı söz konusu olabilir. Şeklin farklılığı, ihtilafın varlığı bizi birbirimizi kınamaya, ayıplamaya ne yapmamalıdır kardeşler? Götürmemeli. Ama delil mi? Soracağız birbirimize. Delilin ne kardeşim? Ben şu hadisi gördüm ondan dolayı amel ediyor. Allah razı olsun biz de öğrenmiş olduk. Sen... Ben şu sahabenin böyle yaptığını işittim, bana ulaştı falandan ben onunla amel ediyorum. Bu salihlerin edebindendir. O güzel sahabenin Resulullah'tan öğrendiği edeptir. Allah bu edeble bizi ne yapsın? Edeplendirsin. Burada kalacağız inşallah. Bir sonraki bab bu şer'i gerekçelerle bozduğumuz orucumuzu nasıl kaza edeceğiz? Kaza ederken nasıl tutacağız? Hangi ahkem var? Onu anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa da hepsi meşaytanumdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü